Hazreti Ukkaşa radıyallahu anh efendimizin şirkten korunmak için okuduğu dua. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, eğer bilmeyerek sana olan imanıma şüphe karışmışsa, ondan dolayı sana tevbe ediyorum ve ihlasla Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Rasulüdür diyorum. Allah'ım, eğer bilmeyerek sana olan teslimiyetime küfür, İnkar karışmışsa, ondan dolayı sana tevbe ediyorum. Ve ihlasla, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed, onun Resulüdür diyorum. Allah'ım, eğer bilmeyerek tevhid inancıma şirk karışmışsa, ondan dolayı sana tevbe ediyorum. Ve ihlasla, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed, onun Resulüdür diyorum. Allah'ım, eğer bilmeyerek senin hakkındaki bilgime teşbih, başkasına benzetme karışmışsa, ondan dolayı sana tevbe ediyorum. Ve ihlasla, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun rasulüdür diyorum. Allah'ım, eğer bilmeyerek ibadetime gösteriş ve kendini beğenmişlik karışmışsa, ondan dolayı sana tevbe ediyorum. Ve ihlasla, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Rasûlüdür, diyorum. Allah'ım, eğer bilmeyerek büyük ve küçük günahlarımdan dolayı kalbime iki yüzlülük girmişse, ondan dolayı sana tevbe ediyorum. Ve ihlasla Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun Rasûlüdür, diyorum. Allah'ım, imanımı yeniden tazeliyorum ve ihlasla Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun Rasûlüdür, diyorum. ''Ey diri olan, kayyum olan, göklerin ve yerin yaratıcısı, Celal ikram, kemal, azamet ve hükümranlık sahibi olan Allah'ım, Allah'ım halimi düzene sok, işlerimi güzelleştir, beni fakirlik, bela, kaza ve veba acılarından kurtar, düşmanların şerrinden, şeytanların ve sapıkların şerrinden, Kötülüğü emreden nefsimin şerrinden de koru. Allah'ım, beni ibadet eden salihlerden ve şükreden zenginlerden yap. Dini ve dünyevi bütün işlerimizde düzenli olmayı nasip et. Hayırlı olan isteklerimize kavuştur. Şer ve isyan gibi günahların büyüğünden ve küçüğünden uzaklaştır. Kalbimi, arifler ve ilmiyle amel eden alimler arasındaki marifet ve ilimlerin nurlarıyla aydınlat. Ömrümün sonunda ruhun bedenden ayrılacağı zaman şehadet ederim ki tek olan ve ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Rasûlüdür diyerek kalbimi iman nuruyla aydınlat. Yüce Allah'ın salat ve selamı peygamberin Aile efradının ve arkadaşlarının hepsinin üzerine olsun. Rahmetinle, şerefinle ve büyüklüğünle dualarımızı kabul et. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, yücelik sahibi, ebediyen var olacak olan, büyük olan ve ikram sahibi olan Allah'ım! Allah'ım, güzel amellerimiz az, ihtiyacımız çok. Sense zengin ve cömert bir Rapsin. Ne güzel dost ve ne güzel yardımcısın. Bizi bağışlamanı istiyoruz ey Rabbimiz. Dönüş sanadır. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur.